94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Ben de Ömer Madra Evet e, ve destekçimiz Füsun Çeliker'e de teşekkür ediyoruz. Bu arada evet e, bu hafta e, hafta sonu ben Almanya'daydım e, ve e, Almanya'nın Münster kentinde e, yapılan uranyum konferansına katıldım. Uluslararası Uranyum konferansına. Biraz o yüzden Uranyum madenciliğinden bugün bahsedelim istiyorum. Çünkü aslında pek bilmediğimizi fark ettim. Evet. Uranyum evet. madenciliğini. Dün nükleer... Uygar da Gezegenin Geleceği programında bahsetti zaten orada olduğunuzu. Evet Koroldiker'le, Koroldikerle birlikte ve. oradaydık. Yani tabii şöyle bir bilgimiz var kuşkusuz bu konuyla ilgili. İşte nükleer santral demek sadece ee, nükleer kazalar ya da nükleer santralin işletmesi sırasında olan biten şeyler demek değil. Ee, daha da e, büyük bir iş işte uranyum madenciliğinden başlıyor. Atıkların depolanmasına kadar her aşamada pek çok sorun yaratıyor. Ee, nükleer santral ya da nükleer enerji bunu biliyoruz. Ama işin uranyum madenciliği kısmının bu kadar dehşet verici olduğunu ben açıkçası e, bu kadar iyi bilmiyormuşum. Ee, bu iş tabi e, uranyumun Çıktığı yerlerden yerlerdeki yaşananlardan da öte bir de uranyumun işlemesi sırasında işte zenginleştirmesi sırasında falan filan her aşamada yarattığı sorunlar var. Üstelik de bu meşhur depleted uranyum denen tükenmiş uranyum ya da seyrelmiş uranyum evet. denen şeylerin aynı zamanda silah olarak kullanıldığı meselesi de var biliyorsunuz. Silah olarak kullanılmasa da. Ee, mesela biz bunu sadece silah olarak kullanıldığı için kötü bir şey olarak e, düşünüyorduk. Ben öyle düşünüyordum yani. Fakat meğerse bu depleted uranyum denen şey yani uranyumun zenginleştirilmesi sonucunda e, ayrıştırılması sonucunda geriye kalan hani e, radyoaktivitesi güya daha az olan uranyum bire yediymiş yani. Bir birim e, kullanılabilir uranyum çıkartmak için geriye yedi birim kullanılabilir. E, Seyreltilmiş uranyum kalıyormuş. Ve bunları depolamak, saklamak falan imkansız. Hatta bir takım slaytlar gösterdiler. İşte bunları depoladıkları dev alanlar var. Çevrelerini böyle işte diken telle çevirmişler, bırakmışlar. Açıkta duruyor. Açıkta duruyor. Evet evet gömülmemiş yani. Açıkta işte bir takım varilerin içine koymuşlar, duruyor falan. Böyle gerçekten feci şeyler var. Belki hani bütün bunlara geçmeden kısaca nedir bu ıı, uranyum? çıkartma işi nasıl bir şey? Biraz ondan bahsedebiliriz. Evet Irak'ın işgali sırasında o savaş sırasında Amerika'nın önde gelen uzmanlarından biri bu işle çok uğraşmış bir soyadını unuttum. Muazzam Irak halkının mahvedilmekte olduğunu da anlatıyordu bu seyreltilmiş uranyumdan. Çok yayın yaptığımızı hatırlıyorum o dönemde. 2020'de. Şeyde de Kosova'da da kullandılar. Evet. Hem Kosova'da kullandılar hem Irak'ta kullandılar. Aynı zamanda askerler de tabii. Amerikan askerleri evet. için de evet, tabii evet söz konusu. Şimdi burada şöyle bir yöntem kullanılıyor. Bir kere nükleer yakıt üretim zinciri diye bir şey var. Bu zincirde işte uranyumun çıkartılmasından şeye de... Kullanılıp santralde yakıt olarak kullanılıp ondan sonra atık olarak bir yerlerde depolanmaya çalışılmasına kadar süren böyle bir zincir var. Bu zincir içinde bir de geri dönüşüm e, tesisleri falan var arada bir miktarını geri dönüştürmeye çalışıyorlar. E, bunun ilk başı tabii şeyle başlıyor. E, Uranyum çıkartılması ile başlıyor. Uranyumun çıkartılmasında ben iki yöntem biliyordum. Yani benim bu konularla çok ilgilenmemiş olmamla alakalı herhalde. Yani açık madencilik bir de yeraltı madenciliği. Yani birisinde hani e, fotoğraflarından biliriz dev alanlarda e, çıkartılmış e, ay yüzeyine dönmüş e, alanlar evet, gibi, e, buradan değil. siz e, uranyumu çıkartıyorsunuz zaten uranyumun çıkarttığınız cevherin içerisindeki oranı çok düşük e, hatta 0.02'ye kadar e, round table yani evet. 0.02'nin altındakileri artık çıkarmıyorlarmış. Ee, eğer böyle yüzde bir falan filan herhalde yoktur yani o kadar e, zengin şeyler zaten bitmiş durumda artık e, zamanında bol bol çıkarttıkları için. Şimdi biraz daha düşük tenürlü olan e, uranyum madenleri var. Neyse bunlar çıkartılıyor sonra bunlar e, işte değir, uranyum değirmenlerinde öğütülüp ve çakıl haline getiriliyor. Ve e, sülfürik asit ya da amonyum hidroksit galiba iki e, birkaç değişik kimyasal maddeyle yıkanıp aynı bu işte... Altın madenin uranyumla şeyle siyanürle yıkanması gibi liç ediliyor. E, yıkanıyor ve onun işte uranyum e, kısmı ayrılıyor. Geriye de tabii bir sürü kadmiyum, molibdeni bilmem nesi bir sürü e, diğer ağır metaller falan kalıyor. Onları bu, ne yapıyorlar? İşçilere mi veriyor? Dağıtıyorlar. <gülüyor> Onları yığıyorlar. Çocuklarıyla oynasınlar. Bir. bir tarafa yığıyorlar. E, şey bu kalan kısmını e, yani uranyumlu olan kısmı da daha sonra... Ee, işte yellow cake denen sarı bir e, şeye dönüşüyor. Sarı pasta e, evet. denen şeye dönüşüyor. Bu sarı pastayı da daha sonra önce işte uranyum heksaflorida dönüştürüyorlar. Sonra zenginleştirme tesisine gönderiyorlar. Ee, i̇çindeki ııı e, ...hani parçalanabilir, kullanılabilir... ...uranyum miktarını arttırıyorlar. İyi günlerde kullanılır. Kullanılır diye, yolluyor. diye yolluyorlar. Şimdi o arada yalnız e, bu açık madencilik dışında... ...bir de yeraltı madenciliği var. Yani o da işte... E, ...ne denirdi onlara? Maden ocağı gibi... E, tünellerden <gülüyor> falan <gülüyor> girip... E, ...işte çıkartıp aynı işlemi... Dış ...yine dışarıda yapıyorlar. Şimdi bir de üçüncü yöntem varmış meğerse. Buna da in situ leaching deniyor. İnstitülü için şöyle bir yöntem. E, Yerinde demek değil mi? İnstitü. Mahallinde. E, mahallinde. Evet. Yani bizim şeyde tut literatüründe hücre içi anlamına evet. gelir mesela institü. E, herhalde burada da e, içeride yapma evet. falan gibi. Şimdi şöyle bir yöntem. E, i̇nstitülü için. Bunun olabilmesi için uranyumun... E, Geçirgen bir kayanın içerisinde olması gerekiyor. Aynı bu hani gaz fracking, fracking dedikleri şey. Ee, bunun içerisinde için. olması gerekiyor ve üstünde ve altında da geçirmez tabakalar olması gerekiyor. Fakat e, genellikle de üstündeki geçirmez tabakanın üstünde bir yeraltı su kaynağı oluyor bunun. Yani hmm. Çünkü e, geçirmez bir tabakanın altında olduğu için bir yeraltı su kaynağına evet. rastlama ihtimali geçemiyor. Evet, geçemiyor. Yani. Ee, siz bir e, sondaj şeyi kazıyorsunuz, kuyusu kazıyorsunuz e, veya deliyorsunuz işte, uranyum madenine kadar ulaşıyorsunuz. Sonra içeriye uranyum madeninin olduğu kayanın içerisinde sülfürik asit basıyorsunuz. İçeride parçalıyorsunuz kayayı, e, yani uranyumunu e, ayrıştırılabilir hale sokuyorsunuz ve onu geri başka bir kuyudan emiyorsunuz. da emiyorsunuz. Evet çok güzel. O. Enjektör. Ben sen söylememişti, Hiçbir fikrim yoktu ama bence bir enjeksiyonla böyle diye çekiyorlar. Aynen öyle diye. yapıyorlar. Sonra bunu alıyorlar bir göle, buharlaştırma gölü diye bir yere alıyorlar. Orada işte tekrar artık ne yapıyorlarsa ayrıştırıyor. Yellow k <gülüyor> sarı paslı yapıyor. Fakat <gülüyor> havuz değil mi? <gülüyor> havuz. Ya <Yani, gülüyor> fakat şimdi burada tabii bu niye yapıyorlarmış? Bu tabii çok ucuza geliyormuş bir kere. E, i̇kincisi de bunun e, yapıldığı e, daha doğrusu şey olan yerlerde daha düşük e, tenüllü uranyum madenlerinin olduğu yerlerde bunu kullanmak daha mantıklıymış, e, daha karlıymış daha doğrusu. Zaten önemli olan da sadece kâr olduğu için. Et tabi kuşkusuz. E, ama işte burada e, şöyle bir şanssızlık olabiliyormuş. Bir takım suya, mı suya karışıyormuş. Ee, o suya karışmasının da e, işte bu şeyini yapmışlar. Birincisi boru patlayıp borudan akan e, işte uranyumlu e, şey, aktif. radyoaktif madde suya biliyormuş. İkincisi e, bu doğrudan doğruya şey sırasında e, fracking veya işte leaching sırasında ...yine suya karışabiliyormuş. Yani delerken. Delerken ya da dışarıda bu göle aldıkları noktada... ...gölün taşması sonucunda yine bir şekilde suya karışabiliyormuş. Bu şekilde e, yöntemlerle... ...yeraltı suyuna sadece uranyumda değil... ...işte molibdeni, kadmiyumu bilmem nesi... ...bütün o e, şeyler karışabiliyormuş... ...ve ciddi bir kirlilik e, yaratabiliyormuş. Sağlıklı bir su olmadı sonucuna veriyorum ben burada. <gülüyor> fakat... Ee, şimdi şuna bakmak lazım ben bu kadar şeyin arasında onu bulabilirsem ee, nerelerde e, şey var e, uranyum madeni şimdi ona bakmak lazım. Şu anda dünyanın bir numaralı e, uranyum üreticisi kim? Nijer. Ee, neyse ki Hayır. <gülüyor> Şu anda bir numaralı ülke Kazakistan olmuş durumda. Hmm. Hem de Kazakistan çok hızlı bir gelişme göstermiş. Yani yıllardır mesela benim ezber bilgim, ansiklopedik bilgim Kanada'ydı hep. Yani Kanada'dır en fazla hmm. çıkaran ikinci Avustralya'dır. Fakat son birkaç yıldır Kazakistan bayağı bir asılmış bu uranyum madenlerine ve birinci sıraya yükselmiş. Nazarbayev mi vardı orada? Kimdi? Unuttum şimdi. Nazarbayev vardı. Hala mı var acaba? Ee, ha Kazakistan'da evet tamam şimdi yavaş yavaş bazı jotonlar düşmeye başladı bende evet Kazakistan tabii öyle bir şanssız bir memleket ki daha önce de e, Sovyetler Birliği döneminde de nükleer denemelerin yapıldığı Semipalatinsk bölgesinin olduğu yerdir yani Kazakistan acayip bir Zaten dünyanın en radyoaktif kirli Bay, bölgesi Baykonur üstü de orada yani çok bu, geniş bir alan falan çöl e, ya da boş alanları var. Gerçekten Kazakistan en radyoaktif kirli bölgelerden biridir dünyanın. Şimdi bir de üstüne uranyum eklemiş. Fakat neyse ki e, korkacak bir şey yokmuş. Çünkü e, Kazakistan yetkilileri bu işte yeraltı sularına karışıyor. Ciddi bir radyoaktif kirlilik yaratıyor bir falan. tedbir almışlar. Yok gerek yokmuş tedbir almalarına. Çünkü bunu aynen e, Kazakistan yetkilileri şöyle söylemiş. Kazak toprağı kendi kendini... ...yenileme kapasitesine sahiptir demiş. Peki. I rest my case. Başka bu doğru ya. yani. Bunu ben duyunca bizim... E, ...kilerin henüz bunu keşfedememiş... ...olmalarından dolayı... ...üzüldüm mesela. Türkiye topraklarının geri kalmış olması... ...biraz can sıkıcı bu konuda yalnız. Ve... E, ...şeyin çıkartıldığı yerlerin... ...çoğunda... E, Mesela işte bir tanesi Nijer şimdi biraz sonra Nijeri'de konuşalım. Ee, uranyum madenlerinin olduğu yerlerin çoğunda yerli topluluklar ya da işte oranın yerli halkları tehlike altında. Ee, mesela Kanada'da çıkartılan yerlerde Cree e, yerlileri yani. özellikle. Amerika'da çıkartılan yerlerde Navaholar, e, cid, Navaha toprakları kirletiliyor çok ciddi biçimde. ...işte Avustralya'da... ...aborjinlerin olduğu yerlerde... ...hatta yine geçen haftalarda konuşmuştuk... ...bu Herzog'un e, yeşil karıncaların... ...düş gördüğü yerdeki evet. hikaye... ...tam aborjin topraklarıyla ilgilidir. Mesela Hindistan'da da... ...Adivasi'lerin... E ...topraklarını kirletiyormuş. Şimdi en... F, e, ...vahim mi diyeyim yani... ...beni en çok orada... E, ...çarpan şeylerden bir tanesi... ...Nijer'in durumu oldu açıkçası. E, Nijer... Frankofon bir yer değil mi? Yani evet. Eski Fransız sömürgesi. Ee, Nijer'in durumu bayağı bir e, sıkıntılıymış. Ee, çünkü Nijer şeyin e, kaçıncı sırada bilmiyorum ama Afrika'nın en çok e, Mali ile birlikte. En çok Yoksun. uranyum madeni hmm. olan yeri maalesef. Ee, ve sah tabii Sahel bölgesinde evet. Tuarek'lerin e, yaşadığı yer yani Tuarek. Yerli e, halklarının yaşadığı bir yer. E, ve e, sahilde olduğu için de yani Sahra Çölü'nün hemen altında hemen güneyindeki bölge çok ciddi bir kuraklık var. Zaten geçen senelerde hep konuşuyorduk açık yeşilde de yani ciddi kuraklık e, iklim değişikliğinin de hızlandırdığı arttırdığı bir şekilde e, işte açlık ve şeyden e, ölümlere neden olan e, bir sorun. Yani su yok kısaca. Nijel'de doğru düzgün. Olan suları da... Olan suların, olan temiz içme sularının üçte ikisi üçte ikisi uranyum madenlerinde kullanıyormuş. Yani o uranyumu herhalde yıkamak için Be vesaire. bu kullanım alanı bir de e, yani sızma ve kirlenme bunun için yer, yer altı. Geri da kirli zaten de. Yeraltı kaynaklarındaki şeyleri için bu hesaba katılıyor. Oradaki madenlerin olsun? çoğu açık maden bir de galiba. Ee, ve İnanılmaz tabi işçiler arasında orada çalıştırılan işçiler arasındaki kanser falan çok yüksek miktardaymış ve işçilerin falan halkların hiç haberi yok tabii orada ne hatta bununla ilgili çalışmalar olduğunu söylediler. Evet demokrasi açısından da en berbat yerlerden biri olduğunu sanıyorum. Niger, Bunun da etkilediğini söylüyor. Ama tabii şimdi burada Nijer'de diktatörlük olması mı uranyum madenciliğinin bu hale gelmesine neden oluyor yoksa uranyum madenciliği nedeniyle mi Nijer'de diktatörlük var. Bu çok tartışılır. Evet. Çünkü e, Fransa biliyorsunuz Fransa'daki nükleer santraller Areva'nın yani Fransız nükleer devi Nijer'deki madenler de Areva'nınmış. Ya yani Areva kendisi gidip... E, bir kartel halinde çok. Aynen. Nijer'den uranyumu çıkartıyor. E, Fransa'da 58 tane nükleer reaktör var. Ve Fransa'nın elektriğinin %80'ini e, nükleer santralden karşılıyor Fransa. Ve daha mesela bu Avrupa'daki soğuk havalarla ilgili bir haberde şey geçiyordu. Ya Fransa'da ısınma ile ilgili sorunlar oluyormuş. Çünkü Fransızlar elektrikle ısındığı için. Fransa niye elektrikle ısınıyor? Ucuz. Ucuz çünkü nükleer santrallerden gelen e, elektrikle, ucuz elektrikle yani ucuz onlar için ucuz Değil tabii. Ona, nükleer e, santrallerde sübvansiyone tabii. Tabii tabi Destekli olduğu için ucuz. Tabii tabii yani o elektrikle mis gibi elektrikle ısınıyorsun. Peki o uranyum nereden geliyor? O uranyum işte Nijer'de e, kuraklıktan ölen insanların suyuyla çıkartılıyor ve e, bir şey daha... Bu uranyum madenlerinin Nijer'deki uranyum madeninin çalışabilmesi için de madenlerin yanına bir tane linyitli termik santral kurmuşlar. Ele Bravo. Elektrik lazım tabii. <gülüyor> yani hakikaten fazla da konuşacak bir şey bırakmıyor. Bütün bunlar insanda yani. Yani tamamen işte. Yanında en yoksul ülkelerinden biri sanıyorum. Bütün bunlar. Galiba bırakıyor. en yoksul galiba ya da yani, sondan iki Afrika düşürmüş. zaten kıta olarak en sonda yer alıyor büyük ölçüde sahil sahel denen bölge büs bütün öyle bir de onların da en kötülerinden biri çünkü birkaç kişinin evin elinde toplanıyor paralar işte ya yani sömürgecilik kötü bir şey aynen öyle bir Tuareklerden birkaç ezgi dinleyelim isterseniz bir isterim. kaza <gülüyor> aptal çalacaksınız zannettim <gülüyor> Bir Tuarek e, müziği dinliyoruz. E, Etran Finatava'dan A Dünya. E, uranyum madenciliğinin dünyada e, dördüncü sıradaymış bu arada Nijer. Onu da bu arada baktım. E, dördüncü sıradaki Nijer'de e, uranyum madencinin neden olduklarından bahsetmiştik. Tuarek. Toprakları kirletilen insanların müziğini dinlemiş evet. olduk. Tabii doğayla uyumları filan da çok yüksek oranda... Çok hoş insan kendilerine de Tuareg demiyorlar galiba. Müthiş müzikleri var. Havuzun programlarında hatırlıyorum. Başka bir şey. Asıl kendilerine verdikleri ad başka. Hı hı. Ama batı onlara Tuareg diyor. Hatta araba da var. Araba modeli de var. Tuaregdi. Evet. evet. Yollardı. Şey evet. de var değil mi? Bir sürü kızıl deli. E, Onlar halkların roketlerde isimleri... helikopterlerdi. Yok araba da var. Evet araba Bayağı da var da ama daha fazlası işte şey füzelere filan veriliyor adları yok ettikleri yetmiyor. Evet başka elimizde ben iki kelime de şeyle ilgili söyleyeyim bu uranyum konferansında Almanya'daki dikkatler karşıtı hareketin neler yaptığını da birazcık gözlemleme Hı -hı. fırsatım oldu gerçekten. Zaten en güçlü nükleer karşı hareketlerden bir tanesi dünyada belki de birincisi. Şu anda 17 nükleer reaktörden e, yanlış hatırlamıyorsam 9 tanesi açık. Diğerleri e, tabii 8 tanesi kapatıldı Fukushima'dan sonra ve açılmayacak gibi görünüyor dediler bana. Ben sordum yani geri açılması düşünülüyor mu? E, Merkel'in onları açamayacağı e, görünüyormuş. Peki oradakiler ne oluyor? E, yani Oradaki kapalı orayı... kalıyor kapalı kalıyor işte. Onlar atığa dönüşüyor aslında kapatılan nükleer santraller bir anlamda. Çünkü sökmek de çok maliyetli. Evet. Kolay kolay sökemiyorlar yani. Bir nükleer reaktörü sökmek yapmak kadar pahalı evet, bir iş. Evet, belki daha bile fazla. Fakat bu şeylerin dışında bu Münster şeyin yapıldığı Münster'in yakında Gronau diye bir yer var. Gronau'da e, bu şeye yakın işte Almanya'nın kuzey batısı burası. Gronau'da da Almanya'nın tek zenginleştirme tesisi varmış. Uranyum zenginleştirmesi yapılan. <Gülüyor> O tesisi kapattırmak için uğraşıyorlardı işte bu grup. Onun da çok ciddi şeyleri olduğunu. Hatta tanıştığım bir hekim biz IPPNW'nun nükleer enerjiye ve savaşa karşı hekimlerin davetlisiydik. IPNW'nun Almanya seksiyonunun yönetiminde olanlardan bir tanesi şimdi işte yaşı 75 falan bizimle birlikte geldi Münster'e. Bundan 25 sene önce 26 sene önce Çernobil'den birkaç hafta sonra kendi bulundukları yerdeki yakıt fabrikasının bacasına çıkıp 3 gün işgal etmiş bacayı ve kapattırmış fabrikayı ve bu işi yaptığı zaman da kaç yaşındaydınız o zaman demiş 49 yaşındaydım dedi <gülüyor> <gülüyor> ve adam pediatri kliniğinin şefi. ...çocuklarla fazla beraber olmalım ...böyle sorunları var. Yani müthiş bir çocuk, aktivizm çocuk var. Kalıyorsun. Ve oradaki <gülüyor> diğerlerini de kapattıracakları görünüyor. Evet. evet bu aktivizm meselesi miyim? Bu arada Fukushima... ...demişken, <gülüyor> dayı iki... Ve ...diğerleri... ...yeni bir haber ve bir de video var... ...maalesef çok kötü. Yani en ekskluzif zon... ...kapatılmış olan yerde... ...hiç... ...hayat belirtisi yok olmadığı gibi kuşlar çok garip davranışlar gösterip mutasyona hızlı bir şekilde uğradıkları anlaşılıyormuş ve bir video seyrettim seyretmez olaydım dedirtiyor insan. kuş havalanamıyor böyle saçma görünen hareketler yapıyor ayakta duramıyor mesela filan birkaç kuşu çekmişler öyle ciddi bir problem ve yok oluş oranı çok yükseldi diye bir haber vardı onu da belirteyim Bu arada ee, şey son olarak belki bitirmeden Evet başka haberlere bakamadık bakamadık ama zaten bu yeterli önemli bir şey yalnız çok önemli bir yazı sabah açık gazetede de sözünü ettik bilmak gibi enerji ve endüstri elitinin neden vazgeçemeyeceğini bu işten yani bu balon patlayacak diyor ve hepimiz altında kalacağız. Ama neden yapamıyorlar dev karbon balonunu? Çünkü iki, iki mesele var diyor. Bir tanesi dev enerji şirketleri o kadar çok para kazanıyorlar ki durduramıyorlar diyor. Yani başka alternatif enerjiye de bir sürü para kazanabilirler. İş alanı filan açabilirler ama kapitalizmin ve her şeyin bildiğimiz ekonominin doğasına aykırı görülüyor diyor. Çünkü çok Herkes muazzam para kazanıyor bu işten diyor. İkincisi de değerleri bütün şirketlerin üzerinde bulunduğu değerler de tamamen fosil yakıt rezervlerine dayalı ve eğer küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma ciddi alınacak olursa kapatmak zorunda kalacaklar ve büyük değer kaybına uğrayacaklar. 20 trilyonluk bir kayıp olacağını düşünüyorlar diyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu da şöyle söyleyebiliriz ben. Climate Progress'ten çıkarttım. son karı 41 milyar 100 milyon dolar Exxon'un 2011 kârları Her saatte 5 milyon dolar Bu da saniyede 1300 dolar yapıyor <gülüyor> Yani Böyle hesap edilecek olursa Yani şu konuştuğumuz anlarda 1300, 1300, 1300 Atıyor şirketin kârları şirketin şefi de CEO'su da zaten 29 milyon dolar 2010'da son rakamlar 29 milyon dolarlık bir şey almış ikramiye, kar falan payı. Ücret 2 milyon dolar, 3.4 milyon dolar bonus, tazminat ve 15.5 milyon dolarlık da hisse senedi şeyleri varmış. Bunlardan vazgeçeceklerini ...vazgeçirmek için çok baskı yapmak lazım yani. Ya da e, vazgeçmelerini sağlayacak e, şeyleri yasaların çıkmasını sağlamak için evet. baskı Yoksa bunların yasaların, herhalde kend, kendi kendilerine vazgeçip... Yok yok biri, hayır canım tamamen hükümetlere baskı yapmak evet, gerekiyor aynen. yani. Evet aynı şey nükleer içinde, e, uranyum madenciliği içinde geçerli...